İnnel lezîne keferu sewa'un aleyhim a'an dertahum emlem tundir hum saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir imana gelmezler khatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim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 وَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا بِمُؤْمِنِينَ Öyle insanlar da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir. Yuxadıg’on Allah ve Ladin âmanu ve ma yuxdâg’on illa akusum ve ma Akılları sıra Allah’ı ve iman edenlere aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.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 Bunlara gayet acı bir ceza vardır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse biz sadece barışçıyız ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُحْسِدُونَ وَلَاكِنْ <gülüyor> Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَّاسُ قَالُوا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 bir müddet başı boş dolaşırlar. Ola ikal ladin iştaroğu dalalet bilhuda, fma rabıhat ticaretum, vma İşte onlar, hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı, çünkü kâr yolunu tutmadılar. Methelhum kmetelil ladistouqadna ram fallem ma aẓaat ma houlehu zahba Allahu bilnurhim ve terkhum fi zulmatil la Bunların durumu aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer.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 مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa...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 Min varsa, minhâ, İman edip, makbul ve, ve güzel işler yapanları müjdele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 ve onlar orada devamlı kalacaklardır. İnna Allah la yastahîi rabbihim. Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği hatta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 ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Ellezina yanqiduna ahde'llahi min ba'di ve yaktatuna ve yaktatuna ma amara'llahu bihi en ve yufsiduna fil arḍ. Ulâ'ika humul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 قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُبْسِدُ Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit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 <gülüyor> Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin. Ve Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın unan se Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa. Halbuki siz tevratı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?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 İçi saygı dolu olan bu mü'minler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler.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 siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firaun hanedanını boğmuştuk. Ve bir vakit Musaya 40 gecelik bir süre ayırmıştır. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik. وَإِذْ آتَيْنَا Musa'ya kitap ve furkanı verdik. Ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz. Ve idkâle Musa li ya zalamtum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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükrederseniz ümidiyle sizi dirilttik. وَظَلَّلْنَا <gülüyor>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 Gökten acı bir azap indirdik. Ve istes qawmu sali qawmihi fekul nadrib bi asaka al-hajar fan fejrat minhu 12 kullu unas meshrabahum kulu ve eshrabu rizqillahi ve la ta'thufu ard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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُ لَنَا رَبَكَ فَدُعُ لَنَا رَبَكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُوْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْرِهَا وَقِطْفَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بأن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 وَالصَّابِئِينَ <Gülüşmeler> İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabi'iler, Her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder,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 Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Afet cuma olun, eeyümlülukum, ve kad kana feriqum minhum yismauk kalam Allah, ve kad kana feriqum minhum yismauk kalam Allah, he, he, he, he, he, he,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 وإذا خلا onlar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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا وَآتُوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp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 Buna siz de şahitlik edersiniz. Thumma atum hāula, ita qutulul anfusakum, wa tuxrijul farīqa, wa tuxrijul farīqa min diyarihim, bil وَإِيَّاتُكُمْ أُسَرَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلَّا خَزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. bima Allah bagyen Allah min fadlihi min fadlihi min Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahyi indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazabı üstüne gazaba vurudular. Kafirler için. Zelil ve perişan eden bir azap da vardır. Ve İsa onlara, "Aminu bima anzal Allahu" diyor. "Söyledi. bima anzil alayna ve ikfırın bima arahuhu. ve al-hak mucdud lima ma'hum. "Söyledi. Söyledi. "Söyledi.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 Kul in De ki eğer Allah katında ahiret yurdu cennet bütün insanlar için de yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimiyseniz, haydi ölümü istesenize. <gülüyor> Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken, ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ De ki, kim Cebrail'e düşman ise, iyi bilsin ki,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 Allah'a, meleklerine, Resullerine, Cebrail'e, Mikaile düşman ise, iyi bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Biz sana,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 Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de Ve tabe'u ma tatlu'ş şeyatin 'ala mulki Süleyman ve ma kefer Süleyman velakinne'ş şeyatin keferu yuallimuna'n-nâse's sihra ve mâ unzile 'ale'l-melakeyni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 وَيَتَعَلَّمُونَ انفسهم لو كانوا يعلمون. Tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular.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 Sadece ol der, olu verir. kalen lezîne la ya'lemûne leulâ yukellimunallâhu au te''tînâ âyâh kezâlike kalen lezîne min qabrihim mitle qavlihim teşâbhet kulûbuhum qad beyyennel âyâti li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 Ey İsrail'in evlatları, size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. <Sessizlik>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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَا بَلَدًا آمِنَهُ وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَثَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَبُهُ إلَى عَذَابٍ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 O ahirette de salihlerden olacaktır. Rabbi ona kendini canı gönülden hakka teslim etti. Deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir.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 sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Em kuntum shuhada id hadara ya'kub al-maut id qala lableehima ta'buduna min ba'di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 O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Olu amin. Bilallahi ve ma unzil elina ve ma unzil ela Ibrahim ve İsmail. Ve ve ve ve وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَمَا النَّبِيُّونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a,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 Biz ancak Ona ibadet ederiz deyiniz. ve Rabbûkum, Vâlâ ve Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde.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 لَهَا İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakulu's <Gülüyor> insanlar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 كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وَإِنَّ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ الْحَقُّ وَمَا بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müşteri ol.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 sizden birini elçi gönderdik Fekurunni ezkerkum ve Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım bana şükredin sakın nankörlük etmeyin Ya eyhellezine amenu'lstainu bi'sabr ve'salah اِنَّ اللّٰهَ مَعَ Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ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 İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya. İşte Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstündedir. <gülüyor> Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar.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 işte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi. <gülüyor>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 bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur. Ya eyyühe el nasi kulü mimma fil ardı halalen tayyibâ ve la tetteb'u khutuâti şeytâni innehu lakum adûun mubîn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 اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder. قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا قَالُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ لَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara, Gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde,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 İnnaḥaḥrmaʿalaykum al-miṯtett wa-damma wal-ḥma al-ḫizir wa-ma auhillabhihi l-ghairillāh. Fman yẓttrr ɣayr baqū wa-lā ʿadim falāʾithm ʿalayhi. O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 Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar, haktan pek uzağa düşmüşlerdir. Leysel birra entüvellü <gülüyor> ucuhakum kibelel meşriki vel mağribe. Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melâiketi vel kitabı vel nebiyy. وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دُوِّ الْقُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْدِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُفْرُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 Ve lekum Ey akıl sahipleri, kısas da sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz.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 فَٱلْآنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ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 Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ve katûlûhum haythu taqiftumûhum ve ahricûhum min haythu ahrajûkum. Vel fitnetu eşeddü minel katl. Ve lâ tuqâtilûhum indel mescidi فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten veterdir. Yalnız onlar, Mescidi haramın yanında,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 Yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse bilinki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. El-Şehrül Haram bi'ş-Şehril Haram ve'l-hurumat kısas. Femen i'tada aleykum fa'tadu aleyhi bi'mitli ma'tada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 111. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp, onlarla övündüğünüz gibi,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 eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar, akılları sıra, buluttan gölgelikler içinde, Allah'ın ve meleklerin gelip, haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler, Allah'a aittir.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 Dilediğine hesapsız nimetler verir. Can alnas ummete waḥida, fbağtha Allahu'n nbiyin ve mudderin ve anzal ve <Sessizlik> Bütün insanlar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 Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ysâlûn kālil khâmri wal-maysid. Qul fīhī mā ithmūl kabīrū wa manāfīr l-nās. Wa ithmuhā aqbar min nafīhi mā.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 Muhakkak ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ kadınlar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 وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ Yok eğer boşanmaya azmederlerse bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ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 ve bu ulatuhn ahak bi redhuhn fi zalik hakim boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce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 فامسكون بمعروف أو تسريح بحسن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا إلا أن يخافا خاف ألا يقى ما حدود الله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 Sakın onlara aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin tak kendileridir. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهِ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ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 وَإِذَا أَقَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْجِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا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 وإن أَنْ أَوْلَادَكُمْ أَنَّ <بَصير> Anneler, çocuklarını iki tam yıl فلا Bu,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 İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur. وَإِنْ قَلَّقُتُمُوا هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ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 Kezalik beyinullah lekum ayatihi leallekum ta'kilun Böylece düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar. Elem tera ilal ladina harcu min diyarihim ve hum ulufu'l hadral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 بِهِ مُظَفَّرَ إِلَيْهِ فَهَزَمَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ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 Allah'ın ayetleri olup biz sana onları dosdoğru doğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka'r ala Minhum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 111. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 112. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 113. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana.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 emellerine kavuşturmaz. O kelli mırıgla kıyeti ve hiyaxawiyet ala بعد موتها, فأماته الله مئة عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبث يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما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 مَثَلُ <methal> الَّذِينَ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 اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> Mallarını Allah yolunda harcayıp da infartlarının ardından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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم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 وَمَا وَمَا مِنْ Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı, Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin,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 La yastati'una Bu yardımlar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 Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz, mutlaka Allah onu bilir. Al-Ladīn yuqūn ʾamāluhu bil-līl wa-nnāhā jirraʿu ʿalā nīta f-luhum f-luhum ajruhum ʿid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 ebedi kalacaklardır. ve Allah faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kafirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.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 ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Ya eyyuhallezine amanu idâ tedayantum bideynin ilâ ecelin musemmen feaktubuhu. Vel yektub beynakum kâtibun bil adl. Velâ ye'be kâtibun en yektubeke mâ allemehullâh.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 اِلَّا لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَظُنُّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَشُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا